FM Perişan. FM dört yara diyorlar, dört yara diyorlar, dört Perişan FM, Perişan FM, Arena Özel. Perişan du, FM, du, du, du, du, do, Arena. Perişan FM, Arena. Bir daha ve sağlık sektöründeki inanılmaz sahte ortaya çıkartan Uğur Düzler ve Arena ekibi öncelikle tüm dinleyenlerin. Ramazan ayını tebrik eder ve sahtekarların korkulu rüyası olmaya devam eder. <gülüyor> Daha önceki programlarında birçok sahtekarı bir bir ortaya çıkaran Uğur Düzdar, bu sefer Ramazan sonrası gelecek Ramazan bayramını fırsat bilip piyasaya sahte kolonya süren bir çetenin ihbarını alır. Ay Uğur Bey benden duymuş olmayın ama bizim mahallede bir tane fabrika var. Orada kaçak kolonya yapıyorlar. Sahte kolonya yapıyorlar. Yetişin Uğur Bey, yetişin. Aldığı bu ihbarı hemen değerlendirmeye alan Uğur Düzdar ve Arani ekibi Sahte kolonya yapan şebekeyi basmaya gider. Baskın sırasında sahte kolonya üreticisi yaptığı kolonyayı pazarlamak üzere telefon görüşmesi yapmaktadır. Kimse anlamasın diye şifreli konuşan sahtekar kolonyaya kiriş ya demektedir. Kolonya... Kiriş ya gerçekten de şeytanın bile aklına gelmeyecek bir şifredir. Alo Cevdet. Kiriş yalar hazır. Kiriş ya oğlum kiriş ya. Oğlum ne kolonya diyorsun salak? Konuştuk ya. Telefonlar dinleniyor diye şifreli konuşacaktık ya. Evet tamam kes. Kes tamam. E bana bak parayı da getiriyorsunuz değil mi? E geçen getireceğiz dediniz getirmediniz oğlum. E bu sefer yakarım ona göre. Hadi hadi görüşürüz. Unutma kiriş ya. Kimse kımırdamasın arena. Arena mı? Aa, arena mı? Ee, şey buyurun kimi basmıştınız acaba? Ya bir dakika ya. Ben, ben sizi tanıdım ya. Siz şu ünlü spor yorumcusu Zekeriya Beyaz hocasınız değil mi? Kardeşim birincisi ben spor yorumcusu değilim. İkincisi ben Zekeriya Beyaz hiç değilim. Üçüncüsü ben Uğur Düzdar'ım. Dördüncüsü ne yapıyorsunuz burada? Ee, bu... Burada, burada, burada. Ha, şey, bayramlaşmaya geldik ya. Değil mi lan? Ee, söylesene oğlum. <gülüyor> Sağ olsun yeğenler bayramlaşmaya gelmişler bizimle. Ee, bakın yeğenler. Ee, Uğur Düzdar bayramlaşmaya gelmiş. Ee, hadi öpün bakalım Uğur amcanızın elini. Hadi bakalım. Evet dinleyiciler, duydunuz. Sahte kolonyacılar olaya bayram süsü vermeye çalışıyorlar. Oysa bugün bayram değil, bayrama daha epey bir zaman var. Hadi ya. <gülüyor> bayram değil miymiş? <gülüyor> ya demek ki geçen gün saatleri ileri alacağımıza günleri ileri almışız. <gülüyor> Öyle olunca da bayram zannettik biz. Get, <gülüyor> ya... get, Ama Aklınızda ihbar var kardeşim. Sahte kolonya yapıyormuşsunuz. <gülüyor> sahte kolonya mı? Evet. <gülüyor> ya nedir bu sahte karlardan çektiğimiz Ömer Bey ya? E, bal alıyoruz sahte çıkıyor. E, Rak alıyoruz sahte çıkıyor. E, kolonya aldık o da mı şimdi sahte çıktı ya? Evet dinleyiciler duydunuz. Sahte kolonya imalatçısı anlamamazlıktan gelip kandırıldığını söylüyor. Oysa sahte kolonyayı iman eden milleti kandıran kendisi. Aa bak bak bak. Şuna rica ederim. Ya ben dürüst bir iş adamıyım ya. Bunlar bayram için aldığımız kolonyalar. E sahte şimdi ben ne yapayım yani? Kardeşim ne bayramı ne kolonyası ya. Evin her tarafı kolonya dolu. Bu kadar kolonya olur mu? Bende de kolonya var evde. Bir tane bir, bilemedin iki kişi olur lan. Ya ne demek olur mu ya? E, biz belki çok kalabalık bir aileyiz. Ancak yetiyor belki bize. Evet işler Yüzsüz düğün bu kadarı güya adam sahte kolonyaları kendi ailesi için almış. Oysa ev... E, tıka basa sahte kolonyayla dolu adım atacak yer yok bırak yalanı da kardeşim itiraf et bunları siz yapıyorsunuz değil mi? Tamam tamam biz yapıyoruz biz yapıyoruz kabul ediyorum ama bak kimse bizim kolonyalarımıza sahte falan demesin ya. Kardeşim ne biçim kolonya bu ya oğlum kokmuyor bile bu be bak kokluyoruz kokmuyor bak koklayın arkadaşlar koklayın. Ya ne kadar cahilsiniz Uğur Bey ya. Yani ben de sizi okumuş, kültürlü bir adam zannediyordum ya. E, Tabi kokmaz. Niye? Niye? E, çünkü bayat kolonya kokar ya. Taze kolonya kokarmış. Bizim kolonyalarda taze olduğu için kokmuyor. Bu kadar basit. Yani yani bu kolonya taze diye mi kokmuyor? Kardeşim balık mı lan bu? Bayatı koksun, tazesi kokmasın. Uğur Bey bakın siz de bilmiyorsunuz ya. Yıllarca bu millete kokan bayat kolonyalar satılmış ve aziz Türk milleti de yıllarca kolonyanın koktuğunu zannetmiş ya. Ya Türk milleti gözünü açsın. Haze kolonya kokmaz. Kokanlar bayat kolonyadır. Onları sakın kullanmayın. Evet, dinleyiciler yani 35 yıllık televizyoncu ve radyocuyum. Yakalanınca kıvran duydum da bu kadar kıvrananda da ne duydum ne gördüm. Ve hemen hemen uzmanımıza dönüyoruz. Sayın uzmanımız ne diyorsunuz? Bu sahtekarın dediği gibi kolonya gerçekten kokmaz mı? Bayat kolonya mı kokar? Yoksa gerçekten de bize yıllarca bayat kolonyaları mı e, yutturdular? Yoksa biz bu adamı boşuna mı bastık? Ne diyorsunuz? Şimdi Uğur Bey tabii biz bunlara ancak gülüyoruz. <gülüyor> e bakın güldük de hattı zaten <gülüyor> Efendim kolonya yanıcı ve kokucu bir maddedir. Limon kolonyası vardır, tütün kolonyası, gül kolonyası vardır. Efendim bırakın bize kolonyanın ciddini ya. Ya bu kolonya sahte mi değil mi onu söyleyin lütfen ya. E, hay hay efendim söyleyelim. E bir kolonyanın sahte olup olmadığını anlamak için kolonyayı koklarız. İşte elimizde orijinal, gerçek bir kolonya var şu anda. Ve gördüğünüz gibi e, hemen kolonyayı kokluyorum şu anda. Ah. Anneciğim ne oluyor ya? Ay. Ay galiba bayılıyorum Uğur Bey. Sanıyorum kolonya diye bana tiner verdiler. Ay. Evet dinleyiciler bu nasıl iş olacak şey değil, uzmanımıza verilen kolonya sahte çıktı, içinden tiner çıktı ve uzmanımız bayıldı. Yani neyin sahte, neyin gerçek olduğu iyice karıştı. Yani Ay. 25 yıllık radyocu, televizyoncuyu böyle bir şey görmedim. Dünya Abi. güzel, kelebekler Abi. çok renkli. Abi, Gökkuşağı, kuşlar, kelebekler. seviyorum sizi insanlık. Ayy. Sham FM, Perşem FM. Türk yer adı onlar, Türk yer adı onlar, Türk yer adı onlar. Perşem FM. Perşem FM şimdi kadar Perşem FB artık yüz saatlerde yalnızca dünya radyoda onlar. Yazan ben Ömer Pekin oynayanlar ben Umar Pekin Mustafa Sarıtaş teknik yapım ben Umar Pekin. Ah dinleyin dinleyin çocuklar. Perşem FM'i tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.persemfm.com www.persemfm.com